sözünde durmamak, ahde vefa göstermemek e, hakkında bilgi verir misiniz? İslam ahlakı e, bunları kabul edebilir mi demiş. Etmez kardeşim. Ahde vefasızlık büyük günahdır. Haramdır. Müslüman verdiği sözde durmak, verdiği sözü tutmak zorundadır. Esas bile ve efu bil ahdi innel ahde kana Verdiğiniz sözü yerine getirin çünkü verilen sözden sorumluluk vardır. Ahde vefasızlık Söze sadakat sadakatsizlik verdiği sözü tutmamak İslam ahlakıyla bağdaşmaz. Büyük günahtır. E, haramdır. Evet. Yani bir Müslümana yakışmaz Evet. Diyoruz. Bir de üstelik bir başka insana söz verdiyseniz onu da kandırmak olur. Bir de yalan söylemek olur. Aldatma olduk. kulu. Değil mi? Sahtekarlık kulluk tabii. O zaman yani diyorsunuz ki otomobil sattınız. Yarısını verdi, Yarısını ya işte İki gün sonra veririm dedi, iki gün sonra vermediyse ve iki gün sonra veririm derken, zihninde vermemek varsa hem kulu hakkı olur hem yalana tevessül etmiş olur hem verdiği sözü tutmamış olur hem zalim olur hem fası olur hem asi olur. Evet.